Muhterem hocam, Hazreti Ömer efendimizin ah şu dünyaya geldiğim gibi ondan bir çıkabilsem şeklindeki beraat talebini nasıl anlamak gerekir? Anandan doğduğun gibi amelsiz, hasenasız ve seyyahsız gitmeyi bu kendi adına karlı bir iş görüyor. Öyle bile çıksan benim için kâr diyor. Evet tabii bizim öyle bir meseleye müracaat etmemiz örnek olarak onu sık sık hatırlatmamız Hazreti Ömer gibi Adeta amel kesilmiş bir adam, hayatı amel, hayatı ciddiyet ve yaptığı şeyler meydanda. Hz. Ömer'in yaptığı şeyler, bütün Osmanlı'nın 4 asırda yaptığı şeylere denktir. Osmanlı'yı büyük gösteriyoruz da, onlardan tecrit mülazası içinde. Yoksa Hz. Ebubekir'in, Hz. Ömer'in söz konusu olduğu yerde, Osmanlı'nın yaptığı şey, bu işin öçlü bile olamaz. Ama Osmanlı çok büyüktür. Neden? Onlardan sonra büyüktür. Ve yaptığı şey hakikaten emevilerde geçmiştir. Ambasiler de geçmiştir. Ayrı ve mesele yani. Kıyas. Şimdi Hazreti Ömer dünyaya geldiği gibi böyle sevapsız ve dünyadan göçmeyi arzu ediyor mu? Vay bizim halimize demek içindir yani bunlar. Tergip'te böyle konuşulur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadelerinde de Şatibinin dediği gibi. Kur'an'ın beyanlarında da hep böyle, ifadeler hep böyledir. Kısa surelerde belki az sure, üç sure ile aralarında terhibin yanında terhip vardır. Belki zecrin veya inzarın yanında tevşir vardır. Ama diğer surelerde mutlaka inzarın yanında tefşir vardır. Orada bir terhibin yanında da bir terhip vardır. Yo evvel gelir, yo yok. O da siyaka göredir yani büküm orada neyin üzerine bina ediliyorsa o gelir. Esas onunla burgu yapılır. Ama tamamen insanları yese atmamak için diyelim terhiple bir şey yapıldı. Bu defa hemen insanlar arzuları şahlandırma manasına bunların içinde bir rabet uyarılır, bir alaka uyarılır. Bunun gibi işte aziz Ömer Efendimizin o durumunu nakletme de biraz içimizde bir terhip duygusu hasıl etme. Yani çok korkmalıyız, akıbetimizden endişe etmeliyiz. O meseleye öyle yaklaşıyor. İşte mesela Esved İbni bakarsan İbrahim diyor ki nedir yani bu kadar kendine eziyet ediyorsun, günahlandan mı korkuyorsun? Hayır diyor, küfürden korkuyorum ben diyor. Ama vefat edip bir aleme intikal edince kendisini da görüp soruyorlar. Allah sana ne muamele yaptı? Allah diyor, peygamberlikle aramızda şu kadar bir şey kaldı, diyor. Şimdi üstada bakarsınız 12. notada, kefenimi boynuna taktım. Senin Said ismindeki kuluğun hem Asi hem Musi, Asi baş kaldırmış serkeş demek. Musi, hayatı kötülüklerle geçmiş, ismi faiz kasıyla söylüyor. Hem seyidinden kaçmış bilmem ne olarak, 40 sene sonra sana dönmek istiyor, diyor. İşte bu yani. Hangisine bakarsanız o büyüklerde, büyüklüğün emaresi Allah karşısında mahviyettir, tevazüdür, acalettir. Günahlarının şuurunda olmaktır. En büyük hatalarını daha da büyütmektir. Hatanı o kadar büyüteceksin ki sadece yese düşmeyeceksin. Diyeceksin ki Allah inayet ederse kurtulurum ama kendi kendime amelimle benim kurtulmam mümkün değil yani. Benim yerim cehennem. Allah hafif bir yer nasıl bir orada. Öyle bakacaksın ama Allah'ın rahmeti geniş. İsterse Allah Celle Celaluhu şeddatları, nemrutları bile cennete koyar. İşte burada muazeneyi çok iyi sağlamak lazım. Hazreti Ömer Efendimiz'in o mülazası kendine mahsus bir mülaza değil yani. Hep yine arz ediyorum Hazreti Ebubekir'in. Tam o kaside aklımda değil. Unutmuşum bazı beyitlerini. Siz de ben söyleye söyleye Bellemişnizdir onu. Cüdbi lütfik ya ilahi men lehu zâdun galil diyor. Azı az bu insana Keremi lutfundan lütfundan ihsanlarda bulun diyor. Cümertliğini lütfet ona diyor. Müflisun bis sıdkı ye'ti inde ya celil. Müflistir diyor ama fakat sana karşı sadıktır. Ye'ti inde ya celil. Celil ismine seniyor orada yani. Nerede cemil benim hakkım? Nerede ahad-i Celaline doğru geliyorum ama Fakat kafanın tokmağını Sıdkıyla dokunuyorum Ve sonra şunlar Ben hep ürperte asıl eder Minhu isyanun evl isyanun sehun Ba'de Sevin, Minke ihsanun ve fadlun Ba'de itail cezil Şimdi bakın Hazreti Ömer yalnız değil yani Kimler neler düşünüyor Hazreti Ebu Hanife'nin kasidesine Bakarsanız aynı şeyleri ifade ediyor İbrahim eteme Bakarsınız ''İlahi abdükel âsi atâka, bukirren biz zünubi ve kad daâka, ve in tağfir fe ente ahlun lidâka, ve in tadrut femen men yerham sivâka. der. Hatta bir yerde diyor ki, ''Ve in yeku ya muheymin kad asâka ve lem yesçud limma'budin sivâki'' Her ne kadar sana baş kaldırmış bir serser olsa da, fakat senden başkasına secde etmedi'' diyor. Hangi yürek diyor bunu? Kabe'yi tevaf ederken oğlu karşısına çıkınca azıcık temayül hissediyor. Hatif'ten nida iştiyor. Ya İbrahim bir kalpte iki muhabbet olmaz. Orada hiç teretüt etmeden muhabbetine mani başka muhabbetler al diyor. Oğlu ölüyor dizlerinin dibine yığılıyor. Sadakat bu. Bu kadar yüreklilik. Allah yolundayım derken yüreğin ortaya koymuş insanlar. Ama diyor ki senin asi kulun sana isyanıyla geldi diyor. Bakın o recada onunla müttefik olan bir sürü ikvanı var. Hep aynı şeyleri terennüm ediyorlar. Öyleyse o bir cadde umumidir. Bence bir cadde umumi olmalı yani. Herkes öyle düşünmeli, herkes o mülazaya bağlı olmalı. Ama bu demek değildir ki ben hiç amel etmeyeyim, nasıl olsa dünyaya geldim böyle, fıtrat-ı selim eyleyle. bu demek değildir yani. Gerçi çok amel ettim belki ama, fakat ruhu yoksa onun, hilas yoksa, öze mütevecih değilse, manaya mütevecih değilse, şekiller ortaya koymuşsam ben orada, duymamışsam, dediğim lafı duymamışsam vicdanımda, söylediğim sözleri vicdanımda duymamışsam, namazın her rüknünü böyle baklava yudumluyor gibi duymamışsam, et duymamışsam, lillahi duymamışsam, ve duymamışsam, bunlar benim yüzüme çarpılacak namaz şeklindeki şeylerdir. Dolayısıyla bunlar hiç sayma, bunların üstüne bir çarpı işareti koy. Ve hayatını böyle geçirmelisin, onların üstüne bir çarpı işareti koymalısın. İbadeti taatım bile sıfırdır benim ama bir şey var ki o sıfır değil. O da senin asi kullarına bile engin rahmetin. Onun üzerine çarpı çekemem ben ve ona dayanıyor, ona güveniyorum. Bu bakımdan kötülüğüm çok belki sen istifa edenlere affedersin. inabede bulunanlara sen de tevbe edersin Ama iliklerime gelince kimisini ihlasızlıkla, kimisini süm'a ile, kimisini başka şeylerle delik deşik etmişim ben. Kırıp dökmediğim şey kalmamış. Dolayısıyla ben onları varsaymıyorum. Dünyaya geldiğim gibi. Dünyadan çıkmak istiyorum. Ben de öyle istiyorum. Siz nasıl isterseniz isteyin ben alakadarıyla. Evet, orada da müttefik olanların adını hatırlamış oldunuz. Bu kadar kurbet yaşama bize nasip olacakmış. Allah yolunun garipleri. Bu kadar uzaklık, bu kadar gaflet, bu kadar duymazlık, bu kadar haymazlık. Hakiki Müslümanların yaşandığı dönemde bilmem ki başkaları böyle bir hayat yaşıyordu. Zannetmiyorum.